26 Ekim 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. E uzunleyahimin el şeytanın raciyim. Bismillahi r-Rahman r Vel asr. amenu ve amelus salihat ve tavasau bil huk ve tavasau bil sabr. Sattak Allahu azim. Elhamdulillahi Rabbi alemi Evet bu haftaki sohbetimiz soru cevap niteliğinde inşallah ilmimiz nispetinde gelen sorulara idrakimiz nispetinde cevap vermeye gayret edeceğiz. Birinci sorumuz İmamcadan amcadan geldi. Soru sorulduğu zaman mahiyeti nasıl olmalı? Değil mi İlm amca? Evet. Ee, soru Sorulurken neye dikkat edilmeli? Ee, başka bir şey var mı İlm amca? Sorulduktan sonra o, o konuyla ilgili bir Açıklama yapmadım mı yapmamalı? Eyvallah. Bunu soran kişi. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hadis şerifinde buyuruyor, soru ilmin yarısıdır. Buradan e, şunu anlıyoruz ki soru soran kişi sorduğunu öğrenmek kastı olduğu için zaten o konuda kendine bir pay, yani sorunun cevabı ile alakalı bir pay zaten kendisinde bulunuyor. Çünkü soru sorabilmiş. Ve buradan soru sormakla o ilmin yarısını adeta kendisinde barındırmış oluyor. Soracağı sorunun mahiyeti şekliyle. Burada soru sorarken tabii ki e, alacağımız cevap bizi o sorduğumuz sorunun doğru anlaşılır bir şekilde e, idrak etmeye müsait bir cevap olması lazım ki. Dolayısıyla soru soran kişi sorduğu sorunun cevabını alabilsin. Şöyle bir durum da var, mesela e, bazen insan bazı hakikatleri merak eder, öğrenmek ister ve bir şekilde sorar. Fakat o an için mertebe itibariyle o kişi o hakikati idrak etmeye müsait olmayabilir istidadı gereği. İstidadı gereği müsait olmadığı zaman Muhittin İbn Arabi Hazretleri burada ne diyor? Bir meseleyi öğrenmek e, gayreti sarf eden kişi o meselenin hakikatini öğrenmek henüz istidadında yok ise soğuk demiri döven gibidir diyor. Yani o meselenin hakikati henüz ona açılacak kıvamda değilse çünkü merhale merhale. İnsan, e, insanız meraklıyız tabii, yaratılışımızdan geliyor. Muhakkak bir takım hakikatleri öğrenmek, bilmek istiyoruz. Bazı meseleler vardır ki bunun hakikati izah edileceği zaman kişinin anlayışına, idrakine göre açılması gerekiyor konu ifade edilmesi gerekiyor. Eğer soruyu soran kişi umum içerisinde genel, umumun içerisinde bir soru sorduysa mecburen umumun anlayışı idrake nispetinde o konu açılması gerekiyor. Bununla birlikte o açılan konu tabii ki o mecliste bulunan herkesin idrak seviyesine göre aldıkları, algıladıkları farklılık arz eder. Her ne kadar orada anlatılan bir mesele olsa dahi herkes o meseleden kendi nasibi nispetince, idraki nispetince bir şeyler alacaktır. Ama bazı meselelerde vardır ki, füf nokta olabilir, soru soran o meselelere vakıf olabilir, hakikaten mesele hakikat boyutundan, Yukarılardadır. Hani i̇bn Arabi Hazretleri bazen bahsediyor ya çetin meseleler diye bahsettiği konular var. Böyle bir meseleyle alakalı bir soru sorulduğunda ise umum içerisinde o boyuttan, yukarı boyuttan açmak mümkün olmayabilir. Bu sefer yine umumun anlayacağı şekilde ifade etmek gerekir. Bu sefer anlayışı yüksek olan, idraki yüksek olan orada o cevaptan yeteri kadar tatmin olmayabilir. Çünkü daha ötesine geçilemiyordur Bu gibi meselelerde de eğer mertebece farklılık arz eden bir mesele varsa Birebir olunduğu zamanlarda sorulması lazım ki Soru sorulan kişi de o meseleye vakıf ise Bunu kişinin soranın mertebesi oranınca da açabilecektir yani veyahutta farklı farklı vecihlerden meseleyi izah etmeye çalışır ki Konu net anlaşılabilsin Kişinin idrak düzeyine göre anlayışına göre, bakış açısına göre olur ya insan bir bakış açısından yaklaşır. Halbuki o yaklaştığı açı e, yanlış olabilir. Sorduğu sorunun doğru cevabını almakta hatalı olabilir. O zaman kişi yönlendirilir. Oradan değil şuradan bakman gerekir diye. Bu sefer oradan izahatlar gelir ki o şekilde hareket etmek lazım. Bir de şu soru sorulduğu zaman bir meseleyi e, hakikatini anla, e, dinlerken kafamızdaki var olan bir daha önceden edinmiş olduğumuz bir cevaba endekslenirsek ve bunu etrafımızda adeta duvar gibi örersek bu bize perde olur. Yani soru sorduğumuz zaman beklediğimiz daha önceden öğrendiğimiz cevaba göre bir cevap beklersek, böyle bir beklenti içerisinde olursak, farklı bir cevap gelirse bu sefer o meselenin hakikati gelen farklı cevapta doğru cevap olsa bile kişi kendini bloka ettiği için daha önceden hafızasında kaydetmiş olduğu o konuyla alakalı bilgiye bloka ettiği için gelen bilgiyi almaz, kabul etmez kendi kendine bir bloka oluşturur der ki ya ben bu meselenin cevabını böyle olduğunu okumuştum ya da duymuştum burada anlatılan farklı bir şey bu ben bu ifadeyi kabul etmiyorum der kendi iç aleminde Dolayısıyla bir şey öğrenirken kendimizi böyle bloke etmeyelim. Yani olur ya anlayamadığımız, idrak edemediğimiz noktalar olabilir. Belki şu an idrak edemiyorum. Ama ileride bazı şeyleri de öğrendikten sonra bu idrak bende açılabilir diye aldığımız bilgiyi kafamızın bir köşesine koyalım. Silip atmayalım. Veya tamamen tepmeyelim onu. Hayır ben bu bilgiyi almıyorum, kabul etmiyorum. Bende olan bilgiyle bu çatışıyor gibi düşünürsek hata etmiş oluruz. Onu bir tarafa koyalım. Olur vakti gelir saati gelir ee, Onu idrak etme zamanı gelir Kişide o birikimler Hani diyoruz ya puzzle'ın yapbozun parçaları gibi Kişide birikir Belli bir zaman geldiğinde o resim ortaya çıkar Heh, işte o zaman e, demek ki bu mesele buymuş dersin İnsanda tam olarak o oturmuş olur o anlatım o izahat ya da o mana ha, oturmuş olur onun için bu da önemli kendimizi bloka etmeden gelecek fikirlere açık olalım ha bunu eğer elimizdeki terazimiz sağlamsa sahihse doğru bilgiler edinmişsek o terazide tabii ki tartacağız gelen bilgileri o terazide tartarız eğer tamamen yanlış gelen bilgiler varsa o bilgileri ayıklarız. Bu kısır. Ama neyle ayıklarız? Sahih bir terazimiz varsa, sahih terazimiz varsa o zaman ayıklarız. Bu hatalı kısımları ayıklayalım deriz, onu atarız. Ama sahih terazimiz yoksa, o zaman gelen bilgiyi belki şu an anlayamıyorum, idrak edemiyorum diye bir kenarda tutalım, anlama idrak etme günü geldiğinde onu kullanalım. Bu şekilde hareket edersek kendi menfaatimize olur, kendi yararımıza olur. Sonra soru sorarken. Tabii ki insanın aklına çok farklı farklı meseleler geliyor. Ama sorduğumuz soruda şuna dikkat edelim. Yani bizi hedefe en çabuk götürecek meselelere odaklanmamız lazım. Teferruat dediğimiz meselelere odaklanırsak, yani bizim öğrendiğimizde o... Öğrendiğimiz konuyu kabul etmemiz Ya da kabul etmememiz Bizim imani şartlarımızdan değilse Yani imanımızı ne imanımızı götürüyorsa Ne de bize imanımızı kuvvetlendirecek bir hadise değilse Yani çok teferruat bir konu ise Bu öncelik sırasında olmamalı Daha çok bizi Allah'ı bilmeye, tanımaya kendimizi bilmeye, nefsini bilen Rabbini bilir buyuruyor ya Resulullah Efendimiz. Kendimizi bilmeye, nefsimizi bilmeye, Rabbimizi bilmeye, Rabbul Alemini bilmeye, tanımaya ve kulluğumuzu yerine getirmeye yönelik esasları içeren konularla alakalı tefekkür eder, düşünür ve bu soruları kafamızda oluşturur ve bunların cevabını ararsak bizim için daha faydalı olur. Zaman kaybetmemiş oluruz. Teferruatla uğraşıp. Yani insanlar ee, bazen farklı farklı konulara takılabiliyor teferruat dediğimiz yani insana pek getirisi olmayacak meselelere de takılabiliyor bu gibi meselelere takıldığı zaman seyr-üsüllükte kendini oyalamış olur kişi çok farklı teferruata takılmamak lazım edindiğimiz bilgiler bizde bu anlattığım yani gayeye hedefe varmakta ulaşmakta anlattığım meselelere takviye olacak şeylerse soracağımız sorular, sorular o zaman bu doğru yoldayız demektir. Bizi seyri sülükümüzü hızlandırmış olur. Bunun gibi lüzumu olmayan teferruattan da sakınmak lazım. Bunu da böyle izah ettik. Soruyla alakalı başka soracağınız bir şey var mı? Bu konuyla alakalı. <gülüyor> Buyur kardeşim. Hocam şimdi Enam suresinin 159. ayeti kelimesinde buyuruyor ki gerçekten parça parça edip dinlerini olanlar var ya Grup grup senin yoktur onlarla hiçbir ilişkin. Ancak onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra onlara haber verecektir yaptıklarını. Bu ayetin mealiinde açıklandığı şekliyle tam anlayamadım da hocam. Anlatma. Evet. Bir daha okur musun ayeti? Gerçekten parça parça edip dinlerini Evet. Onlar olanlar var ya grup grup senin yoktur onlarla hiçbir ilişkin. Ancak onların işi Allah'a kalmıştır sonra onlara haber verecektir yaptıklarını. Şimdi bu ayette Allahu Alem zahirinden baktığımız <gülüyor> zaman dinlerini parça parça edenleri ifade etmiş oluyor Allah-u ee, Dinlerini parça parça edenler e, ne demek oluyor? Dini Allah'ın e, belirlediği çizgilerin dışarısına çıkaran din nedir? Dini önce bir konuşalım. Allah'ın kurmuş olduğu işleyen sistemin adıdır din değil mi? Bu işleyen sistemi kendi burada parça parça etmekte farklı gayeler olabilir. Menfaat temin etmek olabilir, nefsine uymak olabilir. Bu bu sebeplerle nefsine uymak, parçalamak, insanları bölmek, işte fitne sokmak vesaire vesaire. Burada Allah'ın yolu üzerinden, Resulullah Efendimizin çizgisi üzerinden sapmış olanlar, Allah'ın yolu kastı üzerinden sapmış olanlar bu sefer dini parçalamakla ee, bu ibareye maruz kalmış oluyorlar. Yani dini dini parça parça etmek, parçalamak ne olmuş oluyor? Müslümanlar, müminler arasında bir e, fesat çıkartmak, ikilik çıkartmak bozgunculuk çıkartmak anlamlarına da geliyor. Bu ayeti destekleyen tabi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler de var. Ee, hani onlar e, tam olarak meali şu an hatırlayamıyorum ama iyi bir şey yaptıklarını zannederler iyi bir şey yapıyoruz derler sorduğunda da biz Allah'ın e, düzenini, sistemini inşa etmeye çalışıyoruz derler. İyi bir şey yaptıklarını iddia ederler ama onlar tamamen bozgunculuk yaparlar e, diye ifade edilen bu anlama gelen de bir e, ayet bulunmakta. Burada e, maalesef günümüzde e, bir sorun bu. Dini dinimizi e, olduğu çizgisinin Dışında farklı göstermeye çalışan, dini farklılansa etmeye çalışan ve insanları bu şekilde bozmaya, karıştırmaya, itikatlarını bozmaya gayret sarf eden şahıs, kurum, kuruluş ve gruplar maalesef var. Ee, isim ver, burada isim vermiyoruz, isim vermek doğru bir şey değil ama bunun herkes biliyor yani neleri kastettiğimizi burada tabi ki dinimizi ehil olan kimseler yani bu dinimizin hükümlerini şeriatı bilen ehil olan kimseler nezdinde anlatıldığı veya o kişilerin kitaplarda yazan ehil kimseler, ehlullahın seçkinleri dediğimiz kişilerin yazmış olduğu kitaplar bunları okuyarak veya bunlardan bu kaynaklardan faydalanarak Kur'an ve sünnet ışığında meseleyi ele almak lazım ifade etmek lazım burada tabi herkes şöyle bir şey denilebilir. Kur'an'dan herkes farklı bir anlam da çıkarabilir. Eyvallah. Kur'an geniştir. Yani kalıba sokup da bu, bu, burada sadece bu anlam ihtiva eder. Bunun dışında bir anlam yoktur denilmez. Ama malum e, bilinen bir anlamın çok zıttında bir anlam çıkarmaya gayret sarf edenler de burada hata yaparlar. Ve yapmaktalar. Yani Resulullah Efendimiz'den bu tarafa 1400 küsur senedir gelen Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde izah edilen bir takım hakikatler varken onun yolunda gelen, onun gerçek varisleri olan Ehlullah'ın ifadeleri varken yazmış olduğu kitaplar varken o ayetle ilgili veya o hadisle ilgili izahatlar, açıklamalar ortadayken onların tamamen zıttına, onları hiç kabul etmeyip de farklı bir izahat yapmak din budur esasında şimdiye kadar insanlar anlayamamıştır hakikati görememiştir kavrayamamıştır o insanlar cahildir. Ben onlardan akıllıyım. İşte izah budur. Burada ayette denilen ifade budur gibi izahatta bulunan insanlara işin ehli itibar etmez. Yani o kadar gelen insanlar hatalıydı, akılsızdı, kuş beyinliydi de bir tek sen akıllı çıktın. 1400 sene sonra, küsür sene sonra sen her şeyi hakkıyla biliyorsun. O kadar izah edenler bilmiyor. Böyle bir şey yok. Mümkün değil yani. Bunları kale, zaten işine ehli olan kale almaz zaten onları. Ha bu tarz insanlar e, kimler üzerinde etkili olabiliyor? Dini doğru bir şekilde, doğru adresten, doğru kaynaktan bilgi edinmemiş, kulaktan dolma bir takım bilgilerle hareket eden özellikle şeriat konusunda bir altyapısı olmayan bunu tırnak içinde belirtiyorum şeriatın hükümleri konusunda Allah'ın emirleri ve yasakları konusunda bir altyapısı olmayan kişiler heva ve hevesleri doğrultusunda hayat yaşayan kişiler bu tarz insanların e, isminin önünde profesör olabilir ilahiyatçı olabilir evet. hoca olabilir şu olabilir, bu olabilir. Şeyh olabilir, mürşid olabilir. Hiç fark etmez. Var mı günümüzde? Var. <gülüyor> yani adına şeyh denilen veya mürşid denildiği halde böyle sapkın bir ifadeyle itikatları bozmaya çalışan insanlar da var. İşte bunların bir ehemmiyeti yok. Biz buradan o zaman sahih kaynaklardan, Kur'an ve sünneti Doğru ifade eden, doğru anlamamız için Sahih kaynaklardan faydalanmamız lazım Sahih kaynaklardan faydalanmış Kişilerin irşadı üzere irşat olmaya gayret etmemiz lazım Onların e, o tür Sohbetleri dinlememiz, dinlememiz lazım Aksi halde işte din Parça parça etmeye gayret eden Maalesef çok güruh var Hatta daha önceki sohbetlerimizde Bir tanesinde de beyan etmiştik Dile getirdik Bizim kendi kanaatimiz Türkiye'mizdeki bu manada oluşum tarikatlar olsun, işte e, adına şeyh denilen, mürşit denilen kimseler olsun, proje olarak yerleştirilmiş, kasıtlı olarak itikatları ve dini bozmak yozlaştırmak üzere e, proje olarak bu makamlara, bu mevkilere getirilmiş ilahiyatçı olsun, profesör olsun şeyh olsun, mürşit olsun bu tarz insanların var olduğunu düşünüyorum Hmm, bu şekilde olduğuna inanıyorum. Çünkü e, olan ortada. E, açıklamalarına, izahatlara baktığımız zaman net bir şekilde ortada. İşte bu da bizim zafiyetimiz. Dinimizi hep kulaktan dolma bilgilerle öğrenmeye gayret etmekten kaynaklanıyor. Biz maalesef Türk halkı olarak Müslümanlar olarak sadece Türk halkı olarak demeyelim belki de dünya üzerindeki Müslümanlar olarak böyle hazırcıyız yani. İlim tahsil edeyim. Dinimi hakikatleri öğreneyim. Halbuki bir ebedi hayat var. Bir sonsuz ebedi bir hayat var. Ahiret hayatımız var. Şu üç günlük dünya hayatında fuzuli işlerle alakalı bir takım bu dünya hayatında bize faydası olacak belki burada kalacak bir takım ilimleri öğrenmek için ne kadar zaman sarf ediyoruz nice uykusuz kalıyoruz ama ebedi ahiret hayatımızı kurtarmak adına oradaki mutluluğumuz adına şu e, hakikatleri öğrenmek Kur'an'ı anlamak öğrenmek Resulullah Efendimiz'in e, sünnetini anlamak öğrenmek adına maalesef o gayreti sarf etmiyoruz yani Umursamıyoruz. Bir sıkıntımız olduğu zaman da bir meselelerle alakalı ya şu bizim mahalledeki hocaya bir gidelim soralım. Ee, söyler bakalım bunu nasıl yapacaksak, nasıl edeceksek. Ee, işte zekat verme zamanı geldi mi ya şu hocaya gidelim bakalım ben malımı anlatayım o hesabını yapar çıkartır bana ona göre de veririm zekatı gibi. Bu sefer ne yapıyoruz? Ee, sıkıştığımız zaman şuna sorayım buna sorayım gibi e, harekette bulunuyoruz. Halbuki dinimizi, dinimizi öğrenmek her Müslümanın üzerine farz değil mi? Evet. Şeriatın ahkamlarını hükümlerini doğru bir şekilde net bir şekilde öğrenmek ve bunları uygulamak hayata geçirmek her Müslümanın üzerine farz. E biz bu farzı farz olduğunu sözde lafta farz diye kabul ediyoruz. Ama uygulamada bu farzı yerine getirmiyoruz. Maalesef. İlim öğrenmek farz. Evet. Ama peki bu ilim öğrenmeyi yerine getiriyoruz mu? Farz ilim öğrenmek. Bu ilmi öğrenmemiz lazım. Tahsil etmemiz lazım diyor muyuz? Ama dünyalık makam mevki elde etmek adına yıllarımızı o ilimle geçirmeye göz alıyoruz, değil mi? Ama ebedi hayatımızı geçireceğimiz o mekanımızla alakalı, belirleyeceğimiz mekanımızla alakalı ilimleri öğrenmeye geldiği zaman ise maalesef uğraşmıyoruz. Bu konuda tabi bilinçlenmemiz lazım, uyanmamız lazım. Ha bunun e, kişiye düşen yanları var, kişinin hataları kusurları var. Çevrenin hatası kusuru vardır Eyvallah Yöneticilerin hatası kusuru vardır Bu konuda üzerine düşen görevleri yapmak hususunda Tabi burada birim olarak kendimizden başlayıp Herkes kendine düşen, üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım Bu önemli, ciddi bir mesele Gerçekten toplum olarak baktığımız zaman %98'i neyse %99'u Müslümanız diyoruz ülkemizin ama acaba bu Müslümanların yüzde 98, 99'u Müslümanım diyen kaçır hakikaten Müslüman? Bir de onların yüzde kaçı mümin acaba? Bir de oradan bakmak lazım yani Müslümanlık ayrı, müminlik ayrı çünkü e, meseleyi bir de oradan değerlendirmek lazım. Ya yani, onu geçtik zaten İmamcığım. İhsan sahibi mümin nur âlâ nur. Allah inşallah öyle o mertebede olmayı nasip etsin cümlemize de. Ama yani mümin Mümin, Müslüman ve Mümin ayrımı bile çok çok e, arada çok fark olacağına inanıyorum ben çünkü. Müslüman ayrı, Mümin ayrı çünkü. Bu konuda hassas olmak lazım tabii. Evet. Şimdi Yunus Emre kardeşim sizin sorunuzu sündi. Geçen haftaki sohbetlerde konuyu konu dile getirmiştiniz. Salik, sülük yaparken gizli kendinden haberi olmadan veyahut açıktan iki türlü sülük, seyri sülük yapın. Terakki edebilir. Evet. Gizli habersiz terakki edebilir. Evet. Onu biraz açmanız istiyor. Evet. Salik seyri sülükünde yani salik, salik dediğimiz mürit yani Allah'ı bilmek, tanımak, kendini bilmek, tanımak kastı ile e, hakikatleri, ilimleri öğrenmeye gayret eden ve bu yola giren bir e, disipline giren tasavvufi manada veya işte biz buna ne diyoruz? Tarik diyoruz. Tarikat diyoruz. Yani şeriat, tarikat, hakikat, marifet diye mertebeleri saydık ya. Şeriat kalıbını aldıktan sonra, altyapıyı oluşturduktan sonra seyru ü başlamasıyla birlikte işte tarik, tarikat, yol üzere gittiği zaman bu salik, mürit, bu kişinin ilerleyişi tabii herkesin mizacı farklıdır. Yapısı farklıdır. Yaratılışı farklıdır. Bazı insanlar bu seyru ü sülük esnasında terakki edişini hissederler fark ederler zuhurata gelen bazı meseleler olur bu zuhurata gelen meselelerden dolayı terakki ettiğini yani yükseldiğini mertebe aldığını anlar bilir bazı salik ise bundan habersiz olur kapalı gitmek diyoruz biz buna yani aslında ehemniyetli olan güvenli olan kapalı gidendir yani kendisinden keramet dediğimiz harikuladelikler zuhur etmez. veyahutta da e, bu işte bazı salikler, rüyalar ehemliyeti vardır salik için. Rüyalarda çok bu manada işaretler çıkmayabilir rüyalarında. Kişi de e, kendisinin ne derecede olduğunu, ne oranda terakki ettiğini, hakikatlere ne derecede vakıf olduğunu bilmeyebilir. Aslında en sağlam giden budur yani. Çünkü kendine bir pay çıkarmaz. Hep kendini beklentisi olmaz. Kendini hep aşağıda görür. Bende bir şey zuhur, zuhur etmiyor der. Ortaya çıkmıyor der. Ama samimiyet ile o görevlerini yerine getirir. Zikrini görevini yerine getirir. ibadetlerini yerine getirir. ilim tahsilini yerine getirir. Okumalarını yerine getirir. Ve beklenti içerisinde de olmaz. Esası budur zaten. Beklenti beklentiye girmek yani ben hakikatlere dair bir şeyleri öğrenmeye başladım. İşte şu kadar ibadet ediyorum, şu kadar tespihat çekiyorum. Dur bakalım bunun bende ne, bir, ne tür bir getirisi olacak? Hallerimde nasıl bir değişme olacak? Rüyalarım nasıl değişecek? Keramet dediğimiz o hadiseler bende zuhur etmeye başlayabilecek mi? Bir şey olmadan olacağının haberi bana gelecek mi? gibi bu tarz beklentilere girmek aslında insana bir perdedir. Yani bu tarz beklentiye giren zaten terakkide eee ne derler ona? Ayağına çelme takmış olur. Kendi kendi ayağına çelme takmış olur yani. Bu tarz beklenti yanlış bir şeydir. Böyle bir şey zuhur etse bile dedik ki mizaçlara göre değişir. Bazı mizaçlarda bunlar zuhur edebilir. Rüyada bazı hadiseler. Rüyada bir hadise görür. Hani sahi, salih rüyalar dediğimiz. E, dünya hayatında yaşantıda da o rüyasında görmüş hadise vuku bulabilir. Bu sefer kendine pay çıkarabilir. Aa bak ben, ben olmaya başladım. İşte olan hadiseyi ben üç gün önce rüyamda görmüştüm. Demek ki baya baya bir yerlere gelmeye başladım, bir şeyler olmaya başladı gibi bu sefer bu düşünceye girmesiyle birlikte kendini aşağıya yuvarlar aslında. Farkında olmadan kendini yuvarlamış olur. Hem geriye, giden, hem geriye hem gider. hem bir şekilde. Tabii, hem perdelenmiş olur. Dolayısıyla bu tarz de yani maneviyata yönelik çalışmalarda bir beklenti içerisine girmemek gerekir. Şöyle bir durum da var. Muhedden İbn Arabi Hazretleri şöyle ifade eder. Salik bir yola samimiyet ile girdiğinde kendini bilmek, tanımak, bulmak ve Allah'ı bilmek, tanımak ve kulluğunu hakkıyla yerine getirmek gayesiyle bir yola e, intisap ettiğinde bu intisabının ilk zamanlarında bazı rüyalar zuhur eder. O rüyalarda aslında salikin bu seyrüsülük neticesinde sonunda vasıl olacağı mertebenin işaretini allah Teala rüya yoluyla o kula gösterir. İşte Salik'in ilk zamanlar görmüş olduğu rüyaların harikuladeliğinin sarhoşluğunda olması budur aslında. Yani bazı insanlarda bu vuku bulur. O Salik'in vüsulda e, yani vuslatta e, son noktada varacağı mertebe makamı ile alakalı haller rüyasında gösterilir ve bu rüya onu etkiler. Bu aslında e, kişiye peşinen verilmiş bir ödül gibi yani. Yani eğer bu samimiyet üzere bu seyir üsülü yüküne devam edersen işte o görmüş olduğun ödül var ya oraya ulaşacaksın anlamında bir peşiyle artık o saliki iştahlandırmak adına mı dersiniz? Tabi işte doğru okuyabilirse kişi buradan kendine bir pay çıkarıp da kendini yüksek makamlara oturtmazsa. Ha yüksek makamlara oturtursa ne olur? O gördüğü ilk rüyalarda işte kendi ayağına çemme takmış olur. E, o seyir üsülü yükünü uzatmış olur bu sefer. Buna dikkat etmek lazım. Kapalı gitmek ve açık gitmek meselesi bu. Keramet bir insandan keramet sudur etmesi, açığa çıkması aslında iyi bir şey değil. Maalesef biz insanlar hep de böyle şeylere hevesliyiz. Yani e, keramet görmek istiyoruz. Gerek kendimizde yaptığımız bir takım zikrullah ile Yaptığımız tesbihat ile Acaba onun bende getirisi ne olacak Benden nasıl bir şeyler zuhur edecek Neler olağanüstülükler Ya da harikuladelikler benden açığa çıkacak Gibi bir beklenti içerisine giriyoruz Bu e, yanlış bir şey Keramet e, göstermek de doğru değil Yani şöyle deyip Muhittin İbn Arabi Hazretleri Ehlullahı iki sınıfta iki kategoride işliyor Hal ehli ilim ehli Yani mertebe ehli Hal ehli ehlullah keramet gösterir Hal ehli, ilim ehli, mertebe ehli, ehlullah'tan çok çok aşağıdadır. Evet. Hal ehli, ehlullah şatahat sözler söyler. Halkımız da maalesef hep böyle şeylere itibar eder. Evet. Yani hangi ehlullahın ağzından bu şatahat dediğimiz sarhoşluk halinde söylenen sözleri hangi ehlullah söylediyse o ona itibar eder. Onu çok yukarılara çıkarır. O ehlullah o kişinin o halkın gözünde bir numaradır. Mutinik Rana Hazretleri der ki hal ehli olarak tanınan ehlullah maalesef makamı çok çok aşağıda olmasına rağmen hal ehli olduğu için birtakım şatahatlar söylediği için ya da kendinden kerametler zuhur ettiği için umum halkın gözünde çok yüksek yerlere konulur. Veya hatta hep o zikredilir. Onun adı zikredilir. Halbuki Hakikat böyle değildir. İsmail Hakkı Hazretleri Niyazi Mısri'yi Mısri ne yapmış? E, mesela onun Niyazi Mısri, onun sürgüne gitmesinin sebebi İsmail Hakkı Hazretleri'nin müdahil olması, sözlerine müdahil olması. Çünkü e, hal ehli olmasından madem bilmemca açtım bu konuyu günümüzde mesela tasavvufa ya da hakikate meraklı olanlar daha şeriatta altyapıyı yapmadan o binanın temelini atmadan alıyor Niyazi Mısri divanını eline okumaya başlıyor. Yanlış kardeşim yanlış. Sen şeriatın ahkamıyla alakalı mevzuları tam olarak yerine oturtmadan Niyazi Mısri Hazretlerinin eserini alıp okursan sapıtırsın. Maalesef. Hı hı. Ve işte sapıtanlar böyle sapıtıyor işte. Çünkü sende şeriat yok daha Sen Niyazi Mısri kim? Sen kim? Bir de bak Niyazi Mısri Hazretleri hal ehli. O o halle hallenmiş ve o sözler ondan sadır olmuş. Sen de o sözleri alıyorsun Sen de taklit yaparak Hallenmeye kalkıyorsun Kendine mal, Kendine mal ediyorsun Ondan sonra ileri geri konuşmaya başlıyorsun E şarap ona Haram ehline haram değil Kardeşim diyorsun Vuruyorsun şarabın dibine güya anlamış Onu bunu ya Ne alakası var şeriatın hükümünden haberin yok senin Şarap orada hangi malen E canım işte o adam bu adam Makamı çok yüksek onun öyle şarap içtiğine bakma sen şarap içiyor gibi göz ama Allah onu şerbete çeviriyordur. Ya geç böyle hikayeler öyle şey olur mu sen alenen zahiren adam alacak meyhanede oturacak şarap içecek sen de diyeceksin ki ya o senin onun makamını bilmezsin o evliya mertebesi yüksek o öyle işte rakı içiyor gibi gözüküyor şarap içiyor gibi gözüküyor öyle gözüküyor sen öyle zannediyorsun o, o Allah o, o rakıyı süte çevirmiştir o şarabı Üzümü hoşafına çevirmiştir diye de Kendini avut ondan sonra Öyle bir şey yok kardeşim Ehlullah Kendisini Şeyde bırakacak Tühmette bırakacak davranışlarda bulunmaz Öyle bir şey olmaz Şöyle alenen Herkesin gözü önünde Şeriata muhalif hareket işle Ondan sonra siz benim yaptığımı bilmezsiniz Anlamazsınız siz öyle görüyorsunuz Şeriata muhalif görüyorsunuz İşin hakikati farklı der Öyle bir şey olmaz Hazreti Ömer diyor ki biz kalplerin içindekini bilmeyebilir bilemeyiz ama kişinin zahirde yaptığına göre hüküm veririz diyor Hazreti Ömer ne güzel söylemiş o zaman bu dünyada kişinin zahiren yaptığı esastır ölçüdür bir adam kalkıp da ben şarap içiyorum o şarap değil Allah onu üzüm hoşakına çevirdi demesi sen şarap içiyorsun şarap içtin diye ona hat cezası uygulanır kardeşim Hallatçı Mansur'a neden o ceza uygulandı zahirde? Enel hak demesinden dolayı insanların itikadı bozulmasın diye o e, ceza uygulanma kararı alındı. Hallatçı Mansur Hazretleri enel hak demekle başka bir şeyi kastetmişti Eyvallah orada bir hakikat kastetmişti Ama burada umumun itikatlarının bozulmasını e, önlemek için şeriatın hükmünce Ceza vermek icabetti. Işte Niyazımızı Hazretlerinin sürgüne gönderilmesinin sebebi de o. Aynı Umumun itikadını muhafaza etmek için, umum Müslümanın itikadını muhafaza etmek için, hal ehlinin söylemiş olduğu sözden dolayı hal ehli cezalandırılır. Eğer, evet, bu adam doğru söylüyor dersen, itikatları bozarsın bu sefer. Çünkü onun ne demek istediğini insanların birçoğu anlamıyor ki, anlamaz ki. O zaman neye dikkat etmek gerekiyormuş? Demek ki şeriatın hükmüne göre dikkat etmek gerekiyormuş. Neden e, bütün peygamberler, gelen peygamberler, nebiler, resuller şeriatı esas aldı? Şeriata göre hareket etti. Neden Hazreti Musa Hızır Aleyhisselam'a itiraz etti? Çünkü resul ve nebiler Allah'ın şeriatını korumakla mükelleftir. allah Teala onları onun için görevlendirdi. Onların görevi o. Her ne kadar Hızır Aleyhisselam ledün ilmine vakıf olmakla birlikte Allah'ın iradesine göre hareket ettiyse dahi Hazretin Musa, sen bu çocuğu nasıl öldürürsün dedi. Bu çocuk sabi. Olmaz dedi. Gemiyi nasıl delersin? Bu gemiyi nasıl delersin? Bizi ücret almadan gemiyle bizi taşıdılar dedi. E burada da bizi taşıdılar öldürecektiler. Sen kalkıp orada bu duvarı onardın dedi. Yani. Bunu nasıl yaparsın? Üç noktada itiraz etti. İtiraz etmesi de haklı mıydı? Haklıydı. Neden haklıydı? Çünkü Allah onu şeriatı koruma gözetmekle gönderdi. Resul olarak gönderdi. Onun görevi o. İşte gerçek mürşidi kamiller de Resulullah Efendimizin gerçek hakiki manada varisi olan kimselerdir. Dolayısıyla bu din gerçek mürşidi kamillerden öğrenilir. Onlar mürşid olarak kabul edilir. Onlara talebe olunur. Hızır Aleyhisselam'ın mertebesinde olan Ehlullah'tan zevat da vardır. Ama Hızır Aleyhisselam'ın mertebesinde olan Ehlullah'tan zevat umumu irşat edemez. Onların hem böyle bir hakkı yok, hem böyle bir yetkisi yok. Umum da kalkıp da onunla o tarz insanlara talebe olamaz. Muheddin İbn Arabi Hazretleri ne diyor? Kendine irşat edecek, mürşid edineceğin zaman, şeyh edineceğin zaman şeriat ahkamlarının üzerinde olmasına dikkat et. Nice şeyhler vardır ki diyor, şeriatın bazı emirlerine karşı savurganlık gösterirler. Zayıflık gösterirler. Bunlar şeyh midir? Allah dostu mudur? Mertebe olarak, makam olarak Allah dostu olabilir. Ama kamil değil. Nakıs. Çünkü şeriatın bazı hükümlerinde ehemmiyet göstermiyor zafiyetleri var o zaman diyor onu örnek alma ona mürid olma olursan sapıtırsın yanlışlara düşersin hataya düşersin bu gibi zevat dedi ki Hızır Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam gibi e, ledün ilmine vakıf olmuş Allah tarafından bu ledün ilmi kendisine verilmiş zevat ise e, umum yetiştirmez umum mürid edilmez. Yani birçok müridi olmaz. Belki o istidada sahip bir tane müridi olur. O da onu yetiştirir. O müride o has ilimleri anlatır. Ama umuma rehberlik etmez, irşat etmez, mürşitlik yapmaz. Bu meseleyi de yani sorudan başka bir yere geçtik ama birbirleriyle bağlantılı olduğu için konu biz buraya kadar taşımış oldu. Bu vesileyle de, bu hakikati de ifade etmiş olduk. Evet buyurun. Miraç'ta dur Rab'in namazıdır. Evet meselesi. Yani orada benlik tamamen kalkmış namaz artık Rab'ın namazı. Rab'ın namazı Rab'in alemine olan namaz namazıdır, irtibatıdır. Şimdi bunu farklı farklı vecihlerden bu çok hakikaten çok su götürecek bir konu. Yani farklı ilmi idraklerden farklı vecihlerden ifade edilebilecek bir konu. Biz ilmimiz nispetinde burada onun içerisinde ifade edebileceğimiz kısmını açıklayalım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz müminin miracıdır diyor. Yani müminin, mümin kişinin bir nevi miracı oluyor. Neden miracıdır? Burada neden böyle denilmiş? Yani namaz kılan kişi Rabbi ile karşı karşıya konuşmakta. Bu manada namaz müminin miracı. Biz her namaza duruşumuzda Rabbimiz ile konuşmak üzere onun huzurunda bulunduğumuz idrakiyle ile durmamız lazım. Eğer bu idrak üzere durursak daha bir ciddiyet arz eder Tabii ki namazımız. Daha bir huşu içerisinde kılarız. Nitekim daha önceki sohbetlerimizde dile getirmiştik. Muhittin İbni Arabi Hazretleri anlatmıştı. Bir şeyh ile müridinin meselesini, genç bir müridi. Hemen bir özetleyelim o zaman burada. Bunu kendi aramızda konuştuk galiba. Geçenlerde kayda almadık değil mi bu konuyu? Evet, kayıda alınmadı. Evet. Şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri e, ifade ediyor ki bir şeyhin müridleri varmış ve o müridlerinle hasbihal ederken genç bir müridi benzi soluk bir halde görmüş. Ve yanındakilere demiş ki bu neden böyle bu çocuğun benzi soluk Onlar da demişler ki Efendim Bu delikanlı geceleri Kalkar Allah rızası için namaz kılar Geceyi namazla geçirir Ve hatimle kılar Kur'an'ı hatmederek kılar Çağırmış yanına evladım böyle böyle diyorlar Senin için doğru mu Evet hocam demiş Evet efendim ben hatimle kılıyorum gece namazını Peki demiş bugün Eve git Allahu Ekber diye tekbir aldığında seccadenin kenarında benim oturduğumu hayal et. Ve o şekilde kıl namazını. Benim seni dinlediğimi, kıraatını dinlediğimi hayal ederek namazını kıl demiş. Çocuk gitmiş, ertesi gün geldiğinde sormuş. Ne oldu evladım? Efendim dediğiniz gibi yaptım. Sizin seccademin kenarında oturduğunuzu hayal ederek namazımı kıldım. Hatmi Bu sefer hatim edemedim. Kur'an'ın 3'te 2'lik kadar kısmını okuyabildim. Neden? Çünkü daha titiz dikkatli okudu Hocam e, Mürşidim şeyhim Beni seyrediyor Düşüncesiyle Peki demiş bu akşam git Sahabeden birini En çok sevdiğin ilgi duyduğun Alaka duyduğun sahabe kimse Onu hayal ederek Sekcadenin başında onun oturduğunu düşünerek kıl namazını demiş Ve bu şekilde Ertesi gün geldiğinde Efendim diyor bu sefer Kur'an'ın Üçte birlik kısmını ancak okuyabildim Peki tekrar bu akşam git, Resulullah Efendimiz'i hayal et demiş. Onun seni dinlediğini, kıraatını dinlediğini ve namaz kılışını seyrettiğini düşünerek kıl. Geldiğinde ertesi gün, efendim demiş, Kur'an'dan çok az bir şey okuyabildim. Peki tekrar git bu akşam da o Kur'an'ı Allah'tan getiren, Resulullah Efendimiz'e getiren Cebrail aleyhisselam'ı düşün. Onu düşünerek kıl namazını demiş. Bu şekilde düşündüğünde çok çok az bir şey okuyabildim Kur'an'dan diyor. Peki şimdi bu akşam da git Allah'ın huzurunda olduğunu düşün. Senin bu kıraatını, namazını Allah'ın gördüğü bilincinde olarak kıl namazına demiş. Ve çocuk gitmiş. Ertesi gün çocuk yok. Dergaha gelmemiş. Şeyh Efendi sormuş. Demiş ki bu çocuk nerede biliyor musunuz? Efendim işte çocuk çok ağır hasta evde yattığını duyduk. Hadi o zaman ziyarete gidelim demişler. Birlikte gitmişler. Bakmış ki çocuk gerçekten ağır bir hastalıkta yatakta yatıyor. Ne oldu evladım nedir bu halin? Efendim demiş. Sizin dediğiniz gibi yaptım. Namaza Allahu Ekber dedim. Tekbirimi aldım. Allah'ın huzurunda olduğu idrak ve bilincinde namaza başladım. Fatiha suresinden başladım. İyyâke ne'abudu ve iyâke nestayin ayetine geldim. Ancak sana kulluk eder, sana ibadet eder ve senden yardım dilerim manasında bu ayete geldiğim zaman kendimin yalancı olduğunu gördüm demiş Fatiha'yı tekrar baştan aldım tekrar bu ayete geldim fakat kendi halime baktım yalancı olduğumu gördüm Yani kendisine insaf ile tartmış bu çocuk bu sefer ancak sana ibadet, yalnız sana ibadet eder sana kulluk eder ve senden yardım dilerim mes meselesinde yalancı olduğumu gördüm demiş hakikaten bunu kendimiz bir ta e tahayyül edelim tefekkür edelim bu konuda her birimiz yalancı olduğumuzu görür müyüz? görürüz ve bu ayeti geçemedim demiş sabaha kadar fatihaya en baştan başladım geldim bu ayete burada yalancı olduğumu görünce ağlamakla hıçkırarak tekrar başa geldim ve bu şekilde kendimi kaybetmişim bayılmışım ve işte bu hale düştüm diyor çocuk ve birkaç gün içerisinde çocuk vefat etmiş. Ve şeyh mürşidi bu nasıl bir itikat üzere bu tefekküre girdi bu çocuk diyerek onu düşünmekten bir kısa bir süre sonra da Şeyhi de vefat etmiş. İbn Arabi Hazretleri fütüatta bu meseleyi bu şekilde ifade ediyor. Şimdi biz namazımızda bu huşuyu yakalamamız lazım. Yani Allahu ekber diye tekbir aldığımızda Rabbimizin huzurunda olduğumuz bilincinde olmamız lazım. Maalesef gaflet ediyoruz. Biz işte gündelik hayatımızda ya işte şu işim var, bu işim var. Şu arada şu namazı bir çıkarı vereyim. Bizim kıldığımız namaz ne oluyor? Arada namazı çıkarı vereyim. Yani sanki namaz arada bizim bir külfetimiz, bir engelimimizmiş de yapacağımız günlük hayatımızın işleri akışında şu namazı aradan bir çıkarı vereyim vakitte geçmeden ondan sonra işime bakayım halbuki işleri şu aradan çıkarıvereyim de Rabbimin huzuruna geçeyim düşüncesinde olmamız gerekirken günümüzde bu olay tam tersine dönmüş vaziyette sahabe-i kiram bir namazdan çıktıktan sonra tekrar sonraki vaktin girmesini büyük bir aşkla ihtiyakla beklemiş sabırsızlıkla beklemiş neden Rabbimin huzuruna vakit girse de tekrar o Rabbimin huzuruna girsem düşüncesiyle Burada tabi Fatiha'yı okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Fatiha'sız namaz olmaz buyuruyor hadis-i şerifte. Bu bilinç, bu şuurda en azından Fatiha'da o bilinci, o şuuru yakalamaya gayret edelim. Yani Fatiha'yı okurken anlamını da düşünelim ki biz ne okuyoruz? Okuduğumuz bu Fatiha neyi ihtiva ediyor? Çünkü Fatiha Resulullah e, Allahu Teala nasıl buyuruyor? E, Kulunla aramda ikiye böldüm diyor Kudsi Hadis'te. Ve en sonunda kuluma istediği verilecektir buyuruyor Fatiha'nın sonunda amin diyoruz ya işte amini meleklerin aminine denk gelenin duası kabul olur meselesi bu yani o Fatiha'yı o bilinç içerisinde okuyup da en sonunda amin der isek inşallah o zaman kuluma istediği verilecektir hitabına mazhar olmuş kullardan oluruz bir de Fatiha suresinde her ayeti okuduğumuzda aslında Rabbimiz bize sesleniyor Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz zaman Kulum beni övdü Bana hamd etti diyor Rabbimiz Sanki Rabbimizle olan Bu konuşmayı Hayalimizde canlandırarak Namazımızı kılarak bu şekilde Yaparsak daha bir e, Bilinçli namazımızı kılmış oluruz Onun için Muhten İbn Arabi Hazretleri der ki Fatiha'yı okurken namazda Her ayette dur Bir miktar bekleder. Her ayeti Elhamdülillah Rabbil Alemin dedikten sonra dur bir bekle. Bir tefekkür et. Yani Rabbine sen kitapta bulundun. Rabbin de kulun beni övdü diye sana hitapta bulunuyor. O hitabı işitecek gibi her ne kadar işitmesek de, mertebemiz o makamda olmasa da ama bu bilinci, bu idraki yakalamaya gayret edersek, bu hassasiyeti gösterirsek bir gün o Rabbimizin de hitabını işitir hale inşallah gelmiş oluruz. İşte Fatiha'nın yarısı kulun ifadesiyken Fatiha'nın yarısı da Allah'ın kula e, al, e, Kulun Allah'tan olan payı olmuş oluyor. Yani Fatiha'yı ikiye böldüm. Yarısı benimdir. Yarısı kulumdur. Dediği mevzu bu. E, şeyden sonra İyyâke namudu ve iyâke nesta'in ayeti en Fatiha'nın sırlı ayetidir. Çünkü burada hem kula olan payının ortaklığı vardır hem de Rabbimizin ve bu ayetten sonrası da Rabbimizin bize verecekleriyle alakalı kısmıdır. Fatiha'nın diğer yarısı da burasıdır. Ve bu ayet kulun ve Rabbin ortaklığının olduğu ayettir. Sır bu ayettedir esas. Sınır oluyor. Sınır. İşte burada biz Allah'ın huzurunda yani Rabbimizin huzurunda bu namaza durmakla birlikte bir nevi miraç etmiş oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kere bedenli, 35 kere de ruhi olarak toplamda 36 kez miraç etmiş. 36 kez miracı var Resulullah Efendimizin. Biri o meşhur bildiğimiz miraç, hani namazın fas kılındığı miraç, o bedenli ve ruhi. Her ne kadar günümüzde bu mesele tartışılsa da, bazıları hayır efendim bedenli miraç mı olurmuş o alemleri o gezegenleri bedenle gidilir miymiş nereye gidilirmiş öyle bir şey yok o da ruhidir diye iddia etseler bile ehlullahın seçkinleri bu miracın bedeni ve ruhi olduğunu net bir şekilde ifade ediyor Muhittin İklar de Hazretleri de bunu söylüyor 36 kez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin miracı vardır biri bedenli ve ruhidir diğerleri ruhi miraçtır İnsanlardan müminlerden miraç edenler namazdaki miracın dışındaki bu özel manadaki miracı kastediyorum. Miraç eden ehlullah belli bir mertebeye ulaştıktan sonra ancak miraç edebilir Rabbine ama onların miracı asla bedenli değildir. Ruhi miraçtır. Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinden öğrendiğimiz bilgi budur. Onlar ehlullah belli bir mertebeye geldikten sonra zaten belli bir mertebeye gelip de o miracı yapmadıysa Kamil Ehlullah statüsüne geçemiyor. Ancak o miracı yaptıysa o Ehlullah işte bu seçkinlerden yani Kamil Ehlullah statüsüne geçiyor. Miraçta Resulullah Efendimiz'e dur Rabbin namazdadır. E, namaz e, biliyorsunuz Farsça bir kelime. E, dilimize oradan geçmiş. E, Arapçada ise Salat, Salat diye geçmekte. Benim ben yoksa şey mi bitiyor? salat dua yöneliş anlamlarına da geliyor. İstekte bulunmak. Burada Resulullah Efendimiz'e de Allah ve meleklerinin salat ettiğini beyan eden ayet var. Buradaki Rabbin namazdadır. Yani salat meselesini Allah da kuluna, kulu en seçkin kulu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ediyor. Yani yönelişte anlamı taşır. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Ayette geçtiği gibi işte Allah ve melekleri salat ederler. Ey müminler siz de salat edin. Buyuruyor ya Allahu Teala. İşte Allah ve meleklerin salat etmesi peygamberine bu anlama geliyor. Bunu az anlamında değil. Yani bizim kılmış olduğumuz manadaki namaz kılmak değil yani o rükünleriyle, o şekli namaz anlamı taşımıyor orada Rabbin namazdadır yoksa Rabbimizin orada bizim kılmış olduğumuz namaz gibi işte kıraatı secdesi rükusu olan bir namaz mahiyetinde anlamayalım orayı o Resulullah Efendimiz'e salat etmesini bu şekilde anlayalım bunu bu şekilde anlayalım. Rabbin namazdadırdan kasıt bu. Orada dur demesi. Ta onun, onun ötesinde de işte Kabe Kavse'in ev edna meselesi var. İki yayın. Yayın iki ucu hatta daha yakın mesabesinden Rabbi ile görüştü. Burada buna tırnak içinde belirtiyoruz. Rabbi ile görüştü. Resulullah Efendimiz'e sorulduğu zaman Rabbini gördün mü? Dediği zaman iki farklı hadis var bu konuda. Soranın mertebesine göre de cevap vermiş olabilir. Soranın sorduğunda kastettiği manayı ifade etmek için de bu farklı cevapları vermiş olabilir. Bir devasında o bir nurdur. Nasıl göreyim? ifadesinde bulunuyor Resulullah Efendimiz. Başka bir devasında Rabbini gördün mü denildiğinde de evet gördüm. Genç suretindedir. Genç bir delikanlı. Genç suretinde gördüm. Burada iki farklı cevap var. İşte bu cevapları da soranın anlayışına veya sorudan kastına göre vermiş olduğunu düşünmemiz lazım. Bunlar da ayrıca üzerinde açılması, teferruatlıca konuşulması, tefekkür edilmesi gereken bir konu. Allah zatı itibariyle görülmez. Rabbini görmek anlatılıyor burada. Rabbül alemin değil. Rabbül alemin olan Allah'ı görmek kastedilmiyor. Bunu iyi anlayalım. Çünkü Allah zatı itibariyle hiçbir mevcudat göremez. Ancak Allah'ı Allah kendisini bildirmek istediği kadarıyla okuluna kuluna bildirmek istediği kuluna bildirebilir. Bu bildirme de buna biz ne diyoruz? Tecelli. Tecelli diyoruz. Allah bir şekilde tecelliyle kuluna bildirmek istediği kadarını bildirir. Cennette Rabbimizi görmemiz hadisesi de bu şekilde işte. İnşallah orada kesip denilen yerde cennet ehli müminlerin Rablerini görmeleri, temaşa etmeleri cemalini seyretmeleri denilen hadise tecelliden ibaret yoksa Allah'ın zatını görmek değil bu burayı iyi anlayalım zat görülemez zat görülmekten muhaldir hiçbir şekilde hiçbir zaman hiç kimse mi göremez hiç kimse göremez böyle bir şey yok zat görülemez neden görülemez zat görülürse zattan ayrı bir varlık olman lazım ki zatı göresin biz zattan ayrı değiliz ki gayrı değiliz yani Allah'ın ilmindeki ilmi suretleriz benim hafızamda hayalimde üretmiş olduğum Ayşe teyze, Fatma teyze benim hayalimden beynimden çıkıp da karşımda beni görme ihtimali var mı? asla ve kata böyle bir şey mümkün değil ben hayalimdeki Ayşe teyze, Fatma teyze Ali amcaya kendimi yine hayal yoluyla tanıtırım ben böyle biriyim derim işte Allah'ın da bize kendisini bildirmesi teşbihde hata olmasın böyle Allah bize kendini bu şekilde bildirir bildirdiği kadarıyla da ancak biz bilebiliriz Allah'ı bilmek tanımak da iki çeşittir bir insanın nefsiyle bilmesi tanıması bir de Allah'ın Allah'ı bildirmesiyledir nefsiyle bilip tanıman da varacağın son nokta Rabbini bilirsin Allah'ı bilemezsin çünkü e, nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifine binaen kişi nefsi cihetiyle yapacağı bir seyr-i ile Rabbini tanıyabilir yani o Rabbi hası dediğimiz terkibini öğrenebilir. Rabbül Alemin'i tanıyamaz. Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmek için Allah bize kendini bildirmesi lazım. O da seçilmişlerdir. Yani Allah kendini bildirdiği zaman o kamil bilmedir işte. O bildirmeye esas e, muteber bildirmedir. Ona itibar etmek lazım. O cihetten, yani ilahi bildirim diyoruz. O cihetten bilende işte davetini ilahi davet yapmış oluyor. Daha önceki sohbetlerimize geçti ya, Rabbani davet yapanlar vardır. <gülüyor> Rahmani davet yapanlar vardır. Bir de ilahi davet yapanlar vardır. Allah'a davet edenler bu üç kategori değiştiriyor. Rabbani davet eden sadece Rabbini tanımış bilmiştir. Rabbini bilmesi tanımasıyla Rabbine davet eder. Rabbi tarafına, Rabbi hasını biliyor çünkü. Dolayısıyla bu insanın daveti nakıstır. Bu insanın davetine uyan, Belki de o Rabbani özellikleri yani Rabbi haslı cihetiyle olan özellikleri kişiyi kendisine tabi olanları ya da davet ettiklerini nefsine hizmet ettirecek. Çünkü Rabbi hasında öyle bir özellik var. Bu sefer onun davetine uyanlar var, O kişinin nefsine hizmete gider. Allah'a hizmete gitmiş olmaz. O kişinin nefsine hizmete gitmiş olur. O kişinin Rabbi cihetiyle Rabbine hizmete gitmiş olur. O zaman bu davet kısıtlı bir davet, nakıs bir davet böyle davetçinin davetine itibar etmeder Muhtan i̇bn Hazretler Rahmani davette de bu daveti yapan da Allah'ın rahmeti yönüyle olan esmalarının isimlerinin e, zuhur mahalli olduğu için oradan tanıdığı için davet ettiği insanları Allah'ın rahmetinin genişliğini anlatarak davetler. Ya öyle de yapsan affeder. Böyle de yapsan affeder. Ne olacak sanki? Onu da affeder. Ya, onu da, yap işte ne olacak? Yap, yap. Duramıyorsan yap işte günah. Nasıl olsa affedecek. Öyle de affeder gibi böyle bir davette bulunur ki bu da nakıs bir davet. Kamil bir davet değil. Kamil davet neydi? İlahi davet üzere davette bulunan. Yani hem celal hem cemal sıfatlarını tam olarak idrak etmiş. Bu kemal üzere Allah'ı gerektiği yerde celal sıfatlarıyla korkutarak, gazabını dile getirerek, gerektiği yerde cemal sıfatlarını dile getirerek Allah'ın rahmetinin kuşatıcılığını anlatarak ve bütün hepsini cami olarak yani ilahi davetten kastımız Allah ismine işaret ediyoruz bakın. Allah ismini tam manada bilerek idrak ederek ona davet etmiş olur ki e, kamil davetçi budur diyor. En yüce bab böyle evet bu ifadeyi kullanıyor İbn Arabi Hazretleri. En yüce bab bab kapı biliyorsunuz. En yüce bab bu baptır. Bu davet üzere davet eden kişidir diyor. Onun için bu da ehemmiyetli bir konudur. Şey de var değil mi? Çeşmiş tenzih de var içerisinde. tabii gerektiği yerde tenzih eder evet. gerektiği yerde teşbih eder, eder. Tabii. zaten ön, daha önceki ümmetlerin e, satmasının sebebi de budur işte Hz. Musa aleyhisselam ile Hz. İsa aleyhisselamın ümmetlerinin e, satması birinin teşbihte birinin ise tenzihte daha baskın olması. baskın olması ama Resulullah Efendimiz teşbihi ve tenzihi itidal üzere kullandı işte vasat ümmet diyor ya biz vasat ümmetiz benim ümmetim vasat ümmetten kıymetli, kıymetli olur Tabii, yani teşbih ve tenzihi yerli yerinde kullanmak lazım. Birinde aşırıya kaçarsa insan e, rotayı şaşırmış olur tesbihte aşırıya kaçarsa ben Allah'ım demeye başlar işte. İşte, işte oradan geliyor işte tenzihte ileriye kaçarsa Allah'ı öyle bir öteler ki sanki varlık ayrı Allah ayrı bu tenzihte çok aşırıya kaçtığı zaman bu anlayış ortaya çıkar. Allah varlıkla hiçbir şekilde irtibatı yok. Allah bir yerde bütün varlığı yaratmış. Oradan da işte idare ediyor, kumanda ediyor, yönetiyor. Anlamı çıkar. Tenzihte ileri gittiğiniz zaman. Kabul edin. Yani Allah'ı bu sefer tabii yani teşbih olmadığı için evet. hiçbir şekilde yaratılmışla bir irtibatlandırma noktası koymuyor. Koyum. Hepsini e, itiraz ediyor bütün noktalara tenzih <gülüyor> tamam Allahu Teala buyuruyor Allah her şeyden münezzehtir bunu yerli yerinde kullanmamız lazım yani yerine göre ama teşbihi de var kutsi hadiste ne buyuruyor kulum nafilelerle iştigal eder daha sonra şey farzlarla iştigal eder daha sonra nafilelerle iştigal eder artık ben o öyle bir severim ki ben onun gören gözü tutan eli yürüyen ayağı vururum e burada teşbih yok mu e bu teşbih tenzih tenzih dersek hep tenzihte ileri gidersek bu teşbihi nereye koyacağız o zaman Benimle görür, benimle duyar, benimle tutar buyurduğu kutsi hadisi nasıl izah edeceğiz? İşte maalesef tenzihte çok aşırı gidenler bu, bu kutsi hadisi de farklı yorumlamaya kalkıyorlar. Ehlullah'ın seçkinlerinin yorumladığı anlam olarak bir anlam yorumlamıyorlar. Onlar tamamen tenzih ederek, ayırarak farklı bir şekilde yoruma giriyorlar. Orada da hata yapıyorlar tabii. Tenzihi ve teşbihi dengede tutmak lazım şeyden geldik bu konuya Rabbin namazdadır mevzusundan geldik işte müminin miracı namazı dedik bunun ötesinde hakikatleri idrak etmesi noktasında Resulullah Efendimizin yapmış olduğu mirac gibi miracı da var o da ehlullahın seçkinlerine has olan bir mirac şekli ama onun dışında mümin olan kulların hepsinin miracı namazındaki miracı yani Rabbinin huzurunda olma hakikati bunu bu şekilde anlayalım idrak edelim ve namazlarımızı kılarken de bu bilinç içerisinde kılmaya gayret edelim. Evet bunu da bu şekilde cevaplamış olduk. Bu haftada bu şekilde sohbetimizi tamamlamış olduk. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azâbel nâr. <gülüyor> Allahümme avfirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minâti el ahyâyi minküm el emmâti. Allahümme salli aleyhi sidi Muhammedin il Fatihin il ma ulika vel hakkı vel ve al Hatmin il ma sabika nasrul bil Hak ve al Hadi ila sıratik al ve al Alehi hakı kadrihi ve miktarı il azim. Subhanellaziyarane, Subhanellazime kani, ya lemu me kani. Subhanellaziyarane. Esselat ve aleyke ya Rasulullah, esselat ve aleyke ya Habib Allah. Esselatü ve selamü alaikü ya syyid al-avlim ve al-ahhirin salawatullahi alaheim ve alayna ejmaein. Subhana Rabbi ke Rabbi al-izte Ve salamun ala al-mursalin. Ve Rabbi alemin el fatiha